Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Hud Suresi 61-123. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O, sizi topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür vermiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O, duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, Ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı ''Bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz.'' ''Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi verir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler.'' Bunun üzerine Salih dedi ki: Yurdunuzda üç gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılar ise Korkunç bir ses yakalayıverdi de, yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki, Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki, Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Görüldüğü gibi ileri gelenlerden bir kişinin veya bir grubun Allah'a isyanı, ve diğerlerinin onu önlemeye çalışmamasına karşılık azap bütün topluma gelmiştir. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzaa getirdi. İbn Abbas radıyallahu anh'tan bu meleklerin Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam olduğu rivayet edilmiştir. Fakat İbrahim ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar korkma biz meleğiz. Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı Sara ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakup'u müjdeledik. Hazreti İsmail aleyhisselam ise Hazreti İshak aleyhisselamdan 13 sene önce Hazreti Hacer'den doğmuştu. İbrahim'in karısı Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı şu kocamda bir pirifane iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey, dedi. Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Şüphesiz o, övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim, hakikaten çok yumuşak koyulu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ''Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir.'' dediler. O elçilerimiz, Delikanlı şeklinde Lut'a gelince Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki ey kavmim işte şunlar kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onların nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun. Azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? dedi. Onları nikahlayın. Saat bin Cübeyre göre, Lut'un burada kastettiği kendi öz kızları değil, kavminin kızlarıdır. Onları kendisine nispet etmesi de her peygamberin kendi kavminin manevi babası hükmünde olmasındandır. Lut aleyhisselamın iki kızı vardı. Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinde yürü buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik. Ve üzerine de Pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyene'de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur, olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın. Kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helalkar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Shuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak oylu, Aklı başında bir adamsın. Müşrikler, yani Allah'ın varlığını inkar etmeyip de gönüllerini putlar ve putlaştırılanların sevgisiyle dolduranlar, daima namaz kılanlara alaylı yaklaşmışlar, onları hor görmüşler, işkence yapmışlar ve onlara çeşitli isimler vermişlerdir. Halbuki onları put sevgisinden ve puta tapmaktan alıkoyan onların namaza değil, namazın sahibi Allah'tı. Allah'a gereği gibi inanmadıkları için Şuayb Aleyhisselam'a bu suçlamayı yapmışlardır. Batıl dinliler, peygambere ve Allah'ın dinini yaşamak isteyenlere eziyet, baskı ve işkence yapmışlardır. Şuayb dedi ki, Ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delil üzerine gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeylerde, onları yaparak, size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak O'na güvenip dayandım ve yalnız O'na yönelirim. Çünkü helal kazanç, her türlü hileden uzak olup, Hakk'a sebatta, salih amel ve takvada, Güzel ibadette, temiz toplum oluşmasında çok önemlidir. Hiçbir kanunun ve kanun adamının ulaşamadığı yerde bile bu Allah'ın emrettiği helal kazanç ve Allah'a karşı sorumluluk duygusu geliştikçe kalbin bozulması ve toplumun kirli kazanç temini önlenecek ve toplum temiz hale gelecektir. Bütün peygamberlerin görev ve amacı budur. Ey halkım! Bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuaib, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen içinde bulunan beş on kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kâmin, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz. Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. İster bir takım insanların saygınlığını gözetme, İster Allah'tan ziyade insanlardan korkma, çekinme sebebiyle olsun, Allah'ı ve emirlerini arkaya atan ve değer vermeyenleri Allah'ın bildiği ve er ya da geç cezalarının verileceği bildirilmiştir. Mekke müşrikleri de Allah'ın varlığını itiraf ettikleri halde putlarını ondan önde tutuyorlardı. Allah yerine önde tutulan varlıklar, hatta arzu ve istekler de birer ilah put durumundadır. Ey halkım! Gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin, ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince, şuaybı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da, yurtlarında diz üstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semut halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hebasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Bütün peygamberlerin tevhid mücadelesi Firavun benzeri ve ona uyanlarla olmuştur. Firavun, ilahi hükümleri kabul etmeyip, hükümranlığı sayesinde Rabbini ilan etmiş ve Allah'a rakip bir tavır almıştır. Kıyamet günü Firavun, kavminin önüne düşer... Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da var. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman, Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları, onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı, zalimleşen memleketleri, azapla yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Allah'ın azabı, geçmiş kavimlere özgü değildir. Allah, kendisini ve dinini yok sayan kavimleri, genel cezalarla cezalandırmaya kadirdir. Fakat kulun çektiği azap, Allah'ın zulmetmesi değil, kendi yaptığının karşılığıdır. Beyt halinde şöyle denilmiştir. Hiç kuluna zulmeder mi hüdası? Kulun çektiği kendi cezası. Bu anlatılanda ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Hiçbir şeyin gizli kalmayıp aşikar olduğu veya o görülecek bir gündür. Ancak müfessirlerin çoğu bu manayı tercih etmişlerdir. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça, Orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Bu iki ayetteki gökler ve yer, dünyanın sona ermesinden sonra, ahiretteki gök ve yerdir. Mesud olanlarsa, cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça, hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak, Orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resul, kesinlikle bil ki, o kafir ve müşrik olanlar, Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin, her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o, onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen, Resulüm, beraberinde tevbe edenlerle birlikte, sana emredildiği gibi istikamet üzere dost doğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetteki Yüce Allah'ın, emrolunduğun gibi dost doğru ol, hitabının dehşetini ve etkisini öyle derinden hissetmişti de, bunun üzerine, Hud suresi, saçımı ağarttı buyurmuştu. Çünkü Allah'ı gerçek anlamıyla tanımak ve bilmek, emirlerinin gereğine ve rızasına uymayı tam anlamıyla, ihmalsiz, aşırısız yerine getirmeye, bütün benliğiyle özen göstermek demektir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin. Güvenip dayanmayın. Sonra sizi de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve de ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kılın. Muhakkak ki iyilikler beş vakit namazın sebabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Akşam ve yatsı biten gündüze, sabahın da başlayan gündüze yakın olmasıyla bunlara, gündüze yakın vakitler adıyla akşam, yatsı ve sabah denmiştir. Bazılarına göre de gündüz üç, gece ise akşam ve yatsı olarak iki vakittir. Sabret, çünkü Allah iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde akıl ve fazilet sahibi olanların yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. İnsanların kendini ve diğerlerini ıslah edip, her türlü günahlardan ve en büyük günah olan şirkten kurtarması, halklar ve millet için helaki önleyecek bir emniyet subabı niteliğindedir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah, onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin Andolsun ki ben Cehennemi tümüyle insan ve cinlerden Hak edenlerle dolduracağım sözü Gerçekleşecektir Allah'ın insanları ihtilafa müsait halleriyle Yaratması kendisine kulluk etmekle Cennetin veya Asi olmakla cehennemin Yolunu seçmeleri içindir Peygamberlerin haberlerinden Senin kalbini takviye edecek Her şeyi sana anlatıyoruz Bunda bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğine elinizden geleni yapın. Biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin. Doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Dinin aleyhine planlar hazırlayanlara karşı, Allah'ın da güç yetmez çeşitli azap planları vardır. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan, Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yüce Allah'ın kulu olma ve rızasına kavuşmayı isteyenlerin, Kehf Suresinin 110. ayetinde buyrulduğu gibi salih amel, onun rızasına uygun iş ve harekette bulunması, sonra da ona tevekkül etmesi, teslimiyet göstermesi lazımdır. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Hud suresi 61 ila 123. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul